بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نخمضه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضي الله ومن يردل فلا هالي الله وإشهد أن لا إله إلا الله وقته لا شريك له أن مقمد نبضه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كتكاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسألون به والارقام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سليمة يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستغفركم ربنا وانهم كانوا وما لهم الله ورسوله فقد كاز فوزا عظيما أما باطل فانا استقل حديث كتاب الله والسنه النبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور وكل مبتداه بدعه okulda بِدَعْتِ الْدَلَالَىٰ اَعْزَنَ اللّٰهُ اِيَّاكُمْ اِنَ النَّارِ Şimdi imanın artık ve eksilmesine dair ders silsilesi yapıyorduk. Artık bu ders silsilesinin son, yani dönemin son dersine geldik. Bu akşam yaz döneme girip Ramazan'dan sonra ya yani bir hafta, birkaç hafta sonra olabilir. Ondan sonra tekrar başlamak üzere. Başlarsak. E, ders bitmediği halde burada bırakacağız. E, bu akşam imanın artık artıp ve eksilmesine dair Selefi Sali'nin alimlerinden gelen, sahabe ilk başta olmak üzere, gelen sözler ve bu konudaki icma'ya dair bazı nakiller. Şimdi biz ne yaptık? Daha önce imanın artıp ve eksilmesi, iman dersini yaptık onu tek tek inceledikten sonra imanın artıp ve eksilmesi bölümüne geldik bu bölümü şöyle net düşündüğümüz zaman imanın artıp ve eksilmesine dair Kur'an'dan ayetler bunu işledik işte Kur'an'dan ayetleri de ne yaptık tam 12 kısma ayırdık bunlardan birincisi dedik ki şimdi buradan tek tek bakalım Kur'an'da imana dair ez yani artmak onların imanları arttı. Biz onların imanlarını arttırdık. Arapçada ziyade ettirdik manasında olan kelimeyle gelen geçtiği ayetleri getirdik. Sonra Kur'an'da hidayetin artmasına dair deliller getirdik ki hidayetin artması imanın artması olduğunu ispatladık. Kur'an'da huşunun artmasına dair getirdik. Huşu da imandan kalp amellerinden olduğu, kalp amelleri de imandan olduğu için imanın artmasına delil getirdik. Ve Kur'an'da müminlerin birbirleri arasındaki fazilet farkı imanlarından dolayı kaynaklandığını ve herkesde imanın bazılarında farklı, bazılarında farklı olduğu için bu da imanın artıp ve eksilmesine delildir dedik. Bunun akabinde Kur'an'da müminlerin cennetteki derecelerinin faziletlerinin farkını anlattık. <gülüyor> Sonra dinin tamamlanmış olduğuna dair ayeti getirdik. Yüce Allah'ın nebisi olan İbrahim Aleyhisselam'ın kalbimin mutmain olması için e, dair talebini naklettik. Bunları düşünün. Nerede imanın atmosferi dair delil oluyor? Dinleyip tekrar bakabilirsiniz. Yine Kur'an'dan yüce Allah'ın e, müminleri Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnette üç tabakaya ayırmasını. işte hayırda önde gidenler, orta yolda olanlar ve nefisten azulmedenler diye. Yine müminlere ey iman edenler deyip iman edin diye arkasından ey iman etmiş olanlara tekrar iman edin lafızlarında bulunan ayetleri getirdik. Ve de bu da imanın yani imanınızı ziyadeleştirin güçlendirin manasında olduğunu. Yine mümin muhacir kadınların imtihana tutulmasını getirdik ki buradaki işgali de anlattık yani anlayamama problemimizi Yüce Allah'ın Kur'an'da imansız olarak İslam'ı ispat etmesi Bedevilerle ilgili ayeti Yüce Allah'ın günahların imanı yavaş yavaş götürdüğüne dair haber vermesi öyle ki bu durum günahlardan dolayı kalbin üzerine ta ki mühür vuruncaya kadar böyle olmasına dair Dedik ve Kur'an'dan imanın artıp ve eksildiğine dair ayetlerle bunu uzun uzadıya anlattık. Ondan sonra imanın artıp ve eksilmesine dair ne yaptık? Sünnete geldik. Tam burada 20 tane hadis işledik. Peki bu hadislerden e, mesela birincisi dedik ki zinakar mümin olduğu halde zina etmez. İçki içen mümin olduğu halde içki içmez hırsızlık yapan, mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. İnsanların kendisine baka baka yağma yaptığı sırada da mümin olarak yağma yapmaz. Bunu <gülüyor> değil? ilgilenin çocuktu. Abdullah. Oğlum çok ayıp. Ben seni niye getirdim? Götürürüm bak. Ondan sonra dedik ki, bununla alakalı çok ileride bir hadis daha işledik. Dedik ki, zina eden kişi zina ettiği sırada e, imanı gölge gibi onun üstte, e, yukarısında olur diye hadisi naklettik. Bunlar imanın artık eksildiğine dair delil olduğunu e, haricilerin anladığı gibi anlaşılmayacağını idim ehlinden anlattık değil mi? Ondan sonra var mı hatırlayan hadisleri? Kısaca geçeyim mi yoksa? parçala ikincisi iman 70 küsurdur adisi zaten bunu iman 70 küsurdur en yükseği işte en alası la ilahe illallah en etnası yoldan bir taşı çekmek hayada imandan bir şubedir bu adisin imanın artıp ve eksildiğine dair zelil olarak kullandık ondan sonra emaneti olmayanın yani güvenilirli olmayanın imanı yoktur Burada da kasıt sahabenin sözüyle açıkladık. Kulun güvenilirliği ne zaman azalırsa mutlaka imanı da azalır sözleriyle anlattık. Bu da imanın artıp ve eksildiğine dair dolayı yoldan delil. Tabi bunları şimdi biz hızlı geçiyoruz. Belki ilk dinleyenler nasıl imanın artıp ve eksildiğine dair delil olur diye anlamayabilir. Teferruatıyla uzun uzadıya anlattığımız dersleri tekrar takip edelim. Çünkü şaka maka bu konuda 17-18 ders oldu. <gülüyor> evet ondan sonra ne dedik kalbinde bir arpa ağırlığı iyilik olduğu halde la ilahe illallah diyen cennetten çıkacaktır. Yine kalbinde e, bir buğday ağırlığı olduğu halde la ilahe illallah diyen cennetten, e, cehennemden çıkacaktır. Par Cennet mi dedim tabii. pardon kalbinde bir zerre ağırlığı olduğu halde la ilahe illallah diyen cehennemden çıkacaktır hadisi getirdik ve bununla imanın artıp ve eksildiğine dair delil olduğunu söyledik. Yani bunu ilim ehlinin delil olarak kullandıklarını nerede kullandıklarını da anlatmış olduk. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin iman bakımından en kamil olanı ahlakça en güzel olanıdır hadisini işledik. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey kadınlar topluluğu sadaka verin istikfarı çoğaltın. Çünkü ben cehennemliklerin çoğunun siz kadınlar olduğunu gördüm hadisini. İşlerken orada kadınlar ona soruyorlar neden böyleymiş diye. Ondan sonra diyor ki çünkü siz çok lanet edersiniz. Koçalarınıza karşı körlük edersiniz. Akıllı ve ihtiyatlı bir kişinin aklını sizin kadar alabilirsiniz aklı ve dini eksik olan birinin çelebileceğini görmedim ben. Yani ne diyor kadınlar için? Aklı ve dininin eksik olduğunu söylüyor değil mi? Kadınlar için. Kadınlar için dininin eksik olması ne demek? İmanın artıp ve eksildiğine imanlarının o anki durumuna göre eksildiğine delil olmuş olduğunu söyledik. Bunu da tabi anlattık. Tabi bunlar böyle şey değil. Hemen hemen yani bir ders üç hadisi bir derste sıkıştırarak yaptık genişleterek. sonra ne dedik kim Allah için sever Allah için buğz eder ve Allah için verir ve Allah için vermezse imanını mükemmel hale işte verirse e, Allah için de e, buğuz ederse e, imanını mükemmel hale getirmiştir dedik burada imanın artıp ve eksildiğine kamil olduğuna delalet ettiğine e, naklettik Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe annemizden gelen bir hadis-i şerifte e, Muhakkak ki diyor Allah'a karşı en çok sakınınız ve onu en çok bileniniz benim. E, bu hadisin Allah'ı bilme ve Allah'tan korkma konusunda insanların farklı farklı Allah'tan en çok sakınınız. Bak sizin içinizde Allah'tan az sakınını var, çok sakınını var. Biraz derece derece sakınanlar var. Dolayısıyla imanlarından kaynaklandığı için imanın artıp ve eksildiğine dair delil olarak alimlerin kullandığını. Hep bunları nereden getirdik? İmanın artıp ve eksilmesine dair başlıkları, atar. Hadis alimlerinin bunları kullandığı var. Yine Ebu Said el-Hudri hadisinden sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Bunu değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle ona buz etsin. Ee, i̇şte bu imanın en zayıf noktasıdır. İmanın zayıf olmayan noktaları var ve bunun da üç sınıf olduğunu ve Yüce Allah'ın insanları üç sınıfa ayırdığına dair ayetlerle beraber bunu ne yaptık? Tekrar Kur'an'dan delillerdeki bunlarla düşünüp buraya işlemiş olduk. Değil mi? Yüce Allah insanları üç sınıfa ayırmıştı. Hayırda önde gidenler, muktesit olanlar ve nefislerine zulmedenler <gülüyor> hardal tanesi imanın ne anlama geldiğini yine e, ilginç bir hadis işledik dedik ki sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor her kim davar ya da bir av köpeğinin dışında bir köpek edinirse onun amelinden her gün iki krat eksilir bunu da ne yaptık? İmanın artıp ve eksildiğine dair delil olarak kullanılan hadisler içine koyduk. i̇bn Zameneh Zameneh usulü sünnede bunun e, imanın artıp ve eksilmesi babının altında işlemiş dedik. Ahmet bin Ambe'nin usulü sünnenin bir şerhidir bu. Yine e, uyurken diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudri'den insanları gördüm. Onun üzerlerinde gömlekler olduğu halde bana arz edildiklerini gördüm. Ve bu gömleklerin bazıları göğüse kadar ulaşıyordu, bazılarının e, gömleklerin göğüse kadar bazılarında bundan daha kısaydı. Yine Ömer İbnül Hattab'ı gördüm, onun gömleği yerlerde sürülüyordu. Bunu neye diye yorumladın diye sorduklarında, dine diye yorumladım diyor. Demek ki dinlerinde bazıları eksik, bazıları tam burada imanlarından kaynaklanıp, imanın artıp eksildiğine dair delil olarak kullanılmış hadislerden. Bunlar hadis alimleri tarafından hep Bukhari sahihinde, Nesai sunelinde, şu şu şu babların altında kullanmış dedik bunları. Sonra dedik ki, Muliye ammarun imanın ile müşashihi Ammar omuzlarına kadar iman ile doldurulmuştur dedik. Ammar'ın burada e, ne kadar imanlı olduğuna dair e, delil getirip diğerlerinden farklı olduğunu söyledik. Yine ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecek adısını işledik. Onların içerisinde kim bunlar? Ruhya yapmayı talep etmeyenler, uğursuzluk inancı taşımayanlar, tedavi amaçlı dağılama yapmayanlar ve Rablerine tevekkül edenler. Bunlar kim? imanları çok güçlü olup da hesapsız cennete girecek olanlar olduğu için imanın artıp ve eksildiğine delil olarak bunu ne yapmışlar? Kullanmışlar. Şeyhülislam hükmü teymi bunu açıklamış. Bu Hureyre'den müminlerin her birinde ayrı ayrı hepsinde hayır olduğu halde kuvvetli mümin zayıf olan müminden Allah'a daha çok sevimlidir hadisini anlattık. Ve bu hadisinde imanın artık ve eksildiğine dair İmam Nebevi'den makil yaptık. Kuvvetli müminden kastın kim olduğunu bedenen illaki ki kuvvetli müminden kasıt olmadığını anlattık. <gülüyor> Burada da müminlerin 3 tabakaya ayrıldığı meselesine de değindik. Ondan sonra e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hanzal'a münafık oldu. Hadisi vardı sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip. Orada e, neden e, burada Allah Resulü'nün meclisinde e, sanki yani her şeyi yakinen görür gibi hissettiklerini ama kendi ailelerinin çocuklarının yanlarına gittiklerinde dünyalık meselelerde aldıklarını öyle hissetmediklerini. Orada imanların artıp orada eksildiğine dair delil getirdik. Bunun, bunun imanın artıp ve eksildiğine delil olduğunu delil olduğunu bildirdik burada. Yine Müslümana sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür. Hadisini ne yaptık? Buradaki küfürden kasıt, dinden çıkaran küfür olmadığı dolayısıyla küfür de şube şube iman da şube şube olduğunu belirttik. Bu hadisi delil olarak kullandık. Bu da Katilin durumuna da biraz değindik. Yine Berav İbni imanın en sağlam kulbu Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir hadisini inceledik. Burada imanın sağlam kulpu en sağlam kulpu olduğunu diğerlerinden nazaran en sağlam olduğuna dair delil olarak kullandık. İbni Abdülber vadisi hadisi kaydettikten sonra Hadis imanın cüzlerinin en sağlam kulp olduğuna ve bazı cüzlerinin de daha kamil olduğuna delalet etmektedir dediğini naklettik. <gülüyor> Yine zina eden kimse zina etti zaman o kişiden e, iman o kişiden çıkar, üzerinde bir gölge gibi durur. Zina etmesi bitince iman ona tekrar geri döner hadisini birinci hadisteki gibi ayrıca işledik. Gölge nasıl bir insandan ayrılmıyorsa İmanın da ondan ayrılmadığı hadisin zahiri de aslında böyle olup haricilerin anladığı şekilde anlamadığı anlaşılmayacağına dair e, İbni Teymiye'den ve e, Mübarek Fur'den nakillerle bunu inceledik. Son olarak dedik ki 20. hadis bu en <gülüyor> hoşumuza giden hadis dedik yani şey du devamlı kullanılmayan e, dedik ki muhakkak ki iman sizden birinizin kalbinde elbisenin eskidiği gibi eskir öyleyse Allah'tan kalplerinizdeki imanı yenilemesini isteyiniz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü naklederek bitirdik son hadis nerede geçiyor? son hadis hakim tabarani e, hakim ravileri mısırlıdılar, sihkadır demiş zehebi ona muvaffakat etmiş heysemi isnadı Hasan demiş Münavi Iraki El Emali'de Hasan hadis demiş. Ayrıca Abdurrahman Bin Meysir'e dışındaki raveler Müslüman ravileri. Abdurrahman Bin Meysir'e ise hadise Hasan derecesinde olan bir ravi. Elbani ise hadisi sahihlemiş. Sahih, ee, sahih Camii Sahir'de ve silsilatı sahih'e da bunu nakletmiş. Bu akşamki ders o zaman bu tekrarı her derste bu tekrarı usulen yaptığımız için böyle genel bir tekrar yaptık son olarak yapacağımız ders olacak bu. Ondan sonra Rabbim inşallah devamını getirsin. Bu akşamki derste imanı biz ne yaptık? Kur'an'dan işledik, sünnetten işledik. Ondan sonra geldik ki şimdi bu konudaki selefin sözleri ve seleften de devamlı bu konuda çoğunluğun, icmai cumhurun ve hadis ehlinin Hadis alimlerinin selefin diye böyle hep genel cümlelerle naklettiği rivayetleri de nakledeceğiz. İmanın artıp ve eksilmesine dair salih seleften Allah'ın kitabında Resul'ünün sünnetinde gelmiş olan delil ve hüccetlerin hepsi peşi sıra birçok eser gelmiş. Ee, yine de Allah kendilerine merhamet etsin. Salih selefimiz imanın söz ve amel olduğunu artıp ve eksildiğini itaat ibadetlerin çokluğu ve onlarda devamlı olmanın da onu arttırdığını, boş şeylerle uğraşma, gaflet, günahlar ve itaat fiillerinde kusurlu olmanın da bunu eksilttiğini beyan etmişlerdir. Sahabe, tabi'in ve bazı alimlerin bu sözlerini biz nakletmeden önce bu konuda ki bazı hani genel, selef böyle demiş, işte cumhur böyle demiş, hadis ehli bu görüşte gibi icmaya delalet eden e, sözleri nakledeceğiz. İlim ehli tarafından onların bu konudaki ittifak varı icma sözleri şöyledir. Evli sünnetin imanın artıp ve eksildiğini kabul edip icma etmişlerdir bu konuda ki bunlar e, birçok kaynaklarda geliyor. O kaynakları ben kısaca e, size şöyle söyleyeyim. Otur. Otur oğlum. Abdullah. Ne? Yerine otur. İmanın artıp ve eksildiğine dair icmayı nakleden alimler Yahya bin Said el-Kattan, Abdurrezzak Es-Sanani, el Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem ki onun iman diye çok güzel bir kitabı var. Abd Ahmet bin Hanbel, İmam Bukhari, Ebu Yusuf Yakup bin Yusuf El-Fesevi, Sehil bin Mütevekkileşşeybani, İmam Taberi, İmam Taberi'nin Sarih-i diye çok güzel akide kitabı var ufak tesirin ve tarihinin dışında. İbn-i Abdülber temhidinde Ebu'l Hasan el-Eşari Ahmet bin Ambel ile görüştükten sonra e, böyle nakde diyor ki bunu bir kitabı var <gülüyor> Risalatum İlah ehl Sagır diye ondan sonra İbni Ebü Zeyd el Kayrawani, onun da ufak bir akide kitabı var. İbni Baktal Hafız Abdülgani el-Maktisi İbni Teymiye, İbni, İbni Kesir gibi İbni Acara Gaskalan gibi alimler bunu hep Selef bu konuda tek görüştedir ve icma etmiştir demiştir. Yani bunlar da bir ihtilaf söz konusu yok ki zaten bizim için buraya kadar bu Kur'an ile sünnetten nakledilen şeyler ihtilafsızdır. Ki biz icmayı bunların üstüne konuşuruz. Onun dışında nastar olmadığı müddetçe icma da bizim için bağlayıcı değil. Nasların önceliği önemlidir. Bu kaynaklara baktığımız zaman zehebi i alamin Nubela'da Alâmin Şerhul Usulü'l İtikad diye bir kitabı var. Bunlar hep Akide kitabı bu. Şerhul Usulü'l İtikad. İbn-i Battâ El-İbanesi İbn-i Acar Fethul Bâri Bukhâlin Şerhinde Taberi Sârih-i Sünnede İbn-i Abdülber Temhid eşâri ila Risâletin İlâ Kitabı İbn-i Kayyum İslamiye İbn-i Fetavasında Bunları hep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 devam ediyor. Burada tabii İbn Battal'ın bu sözünü biz daha ileri almamız gerekiyor. İlk baştan almamız gerekiyor. Almamamız gerekiyordu. Burada yanlışlık olmuş. Neyse ilk önce Yahya bin Said el Kattana yani vefat durumlarının silsilesine göre baktığımız zaman o da diyor ki Ma adraktu ahadan min ashabine arkadaşlarımızdan diyor illa ala Sünnetine fil iman İman konusunda Arkadaşlarımızdan hiçbirini bizim yolumuz dışında ben görmedim Ve yakuluna Onlar şöyle diyorlardı El imanu yezidu ve enkusu İman artar ve eksilir Burada ne var? Kendi ashabı, arkadaşları ve çoğunluğu Tamam mı? Dolayısıyla bu tek kişi yok burada bakın Birçok hadis ashabı var Yine Abdullah zik esnânide ki 62 şeyh ile karşılaştım, lakin to istnaynız 70 şeyhan, fethera adeden minhum, onlardan bazılarını zikrediyor sun makal, sonra şöyle diyor ki kulum ya kulun hepti şöyle diyorlardı el imanı kabulün ve amelün iman söz ve ameldir, <gülüyor> yezid ve yankusur, artar ve eksilir. Yine Ebu Ubeyd Kalsun bin Sellem diyor ki bu şöyle diyenlerin tanımıdır. İman söz ve ameldir, artar ve eksilir. İlim ehlinden, sahabelerden ve diğerlerinden 130'dan fazla kişinin tanımlamasıdır bu. Sonra şöyle dedi, onların hepsi şöyle demişler. İman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Bu ehl-i sünnetin görüşüdür ve indimizde amel edilen de budur. Ahmet bin Anbel diyor ki, Tabi'inden, Müslümanların imamlarından ve çeşitli şehirlerden, fıkıhçılardan 70 kişi sallallahu aleyhi ve vefat ettiği esnadaki sünnetine göre bu sünnetten pek çok örneği dillendiriyor o arada iman söz ve fiildir, artar ve eksilir, günahlarla eksilir e, itaatle artar, günahlarla eksilir diye icma etmişlerdir burada e, dikkat ettiyseniz bu alimler şu kadar kişi bu kadar kişi dediktir hep kendileri gibi alim insanlar, normal insanlar değil kendilerinin hocaları genelde Bukhari diyor ki çeşitli ülkelerden binden fazla alimle karşılaştım. Hiç kimsenin imanın söz ve fiil olduğunda artıp ve eksileceğinde ihtilaf ettiğini görmedim. Ebu Yusuf Yakup bin Yusuf El Fesevi şöyle dedi. Bizim indimizde ehl-i sünnete göre iman kalpler, diller ve vücut azallarıyla Allah'a karşı ihlaslı olmaktır ve o iman söz ve ameldir artar ve eksilir yani ve o yani iman söz ve ameldir artar ve eksilir Mekke, Medine, Şam, Basra, Kufe'de asrımızda kendilerine ulaştığımız kimselerin hepsinin bu görüş üzerinde olduğunu gördük dedi sonra onlardan otuz küsur alimin ismini zikretti ve şöyle dedi iman söz ve ameldir onlar mürciyeyi eleştirirler bu konuda ve onların görüşlerini kötülerler mürciye kimdi Amelin imandan görmeyen bir tayfele değil mi? Onların da kısımları var. Sehil bin Mutevekkil eş-Şeybani dedi ki: bin ve daha fazla üstada ulaştım ve onların hepsi şöyle demektedirler: İman söz ve ameldir, artar ve eksilir." İbn Cerir et-Taberi iman hakkındaki söze gelince, sarhi sünneden o söz ve amel midir? Ve o artar eksilir mi? ya da onda artma ve eksilme yok mu? Muhakkak ki bu konuda onun hakkında doğru olan söz şöyle diyenin sözüdür. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir ve bunun hakkında sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir topluluktan haber gelmiştir. Din ve fazilet ehli olan kimseler bu görüş üzere gelip gitmişlerdir. İbn-i Abdilber şöyle demiş. Bugün bakın bugün mesela çok sevdiğimiz insanlar var yani tarihçi olarak biliniyor, yine mehli olarak biliniyor, mesela Kadir Mısırlıoğlu kendisini bir tarihçi olarak ben severim ve yakın dönem tarihçidir ve çok güzel e, programları var, e, bir televizyonda çıkıyor ve dinleyin yani o kadar güzel yakın tarihten bilgiler veriyor ama gel gelin bu insanlar Hanifi mezhebi itikadında oldukları için ameli imandan kabul etmiyorlar artıp ve eksildiğine de inanmıyorlar ki ben kendim kulaklarımla duydum yani çok zor bir durum ama bir baksanız adam ilimle dolu özellikle bu yakın ta yakın tarih konularında müthiş ilmi var adam halbuki bakın burada din ve fazilet ehli olan kimseler bu görüş üzere gelip gitmiştir diyor i̇bn Abdülber şöyle dedi Fıkıhçılar ve hadisçiler imanın söz ve amel olduğunda icma ettiler. Niyetsiz amel olmaz. Onlara göre iman itaatle artar. Günahlar yani masiyetle eksilir. Onlara göre Allah'a itaat olan bütün şeyler imandır. Ebu Hasan el-Eşari onlar yani selef imanın itaat ile artıp masiyetlerle eksildiğine dair icma etmişlerdir. İbn Ebu Zeyd el kayrawani ki daha, bak bu Hicri 386 yılında vefat etmiş iman dil ile söylemek Kalp ile ihlaslı olmak ve organlarla amel etmektir Amellerin atmasıyla artar ve azalmasıyla azalır Dolayısıyla amellerdeki noksanlık ve onlardaki ziyadelik değişme ile olur, değişme olur. Ziyadelikle değişme olur İmanın sözü ancak amelle tamam olur Niyetsiz söz ve amel olmaz Söz, amel ve niyet de ancak sünnete uygun olduğu zaman geçerli olur. Bunu anlatmıştık değil mi? İman, kalp ile tasdik, dilelikler, azalarla amel bunların üçü olmazsa olmaz. Bunların üçü de olsa sünnete uymadıkça yine olmaz. Yönünü kıbleye dönen hiç kimse de günahından dolayı tekfir edilmez diyor. İbn-i Baktal, Selef imamlarından ve onların arkalarından gelen ehli Sünnet ve Cemaatinin mezhebi, imanın söz ve amel artıp ve eksildiğidir. Hangi mezhepmiş bu? Selef imamlarından ve onların arkalarından gelen ehli Sünnet ve cemaatin mezhebi. Yani gittiği yolu bu konuda, imanın söz ve amel artıp ve eksildiğidir. Hafız Abdülgani el-Maktis'in akidesinde, Bil ki Allah seni ve bizleri muvaffak etsin. Salih, selef, onların arkasından gelen hayırlı kimseler, büyük imamlar ve ümmetin alimleri sözlerinde ittifak ettikleri ve görüşlerinde mutabak oldukları şeyler şunlardır. Sonra bazı meseleler zikrediyor ve onlardan da en sonlarında şöyle diyor. İman meselesidir. İman, söz, amel ve niyettir. Yani kalp itaat ile artar, günahlarla azalır. Sonra bunlara delalet eden bazı ...Kuran ve Sünnet'ten delilleri rivayet etmiştir. İbni Teymiye, selef imanın söz ve amel olduğuna, artıp ve eksildiğine dair icma etmişlerdir. İbni Kayyum, imanın bu durumu selefin icmasıyla böyledir, itaat ile artar, masiyetle azılır. İbni Kesir Enfer Suresi 2 ve 4. ayette teftirinde şöyle diyor... İmam Bukhari ve başkaları bu ve benzeri ayetleri imanın artıp ve eksilmesi ve her bir kalpte farklı farklı derecelerde bulunmasına dair delil olarak göstermiş. Bu ayetler hangisi? O ziyade ile alakalı ayetler inceledik ya Kur'an'da. Orada da zikretmiştik bunu. Nitekim ümmetin çoğunluğunun görüşü de budur. Hatta Allah hamdolsun Bukhari'nin şerhinin başında detaylıca anlattığımız gibi İmam Şafi, Ahmet bin Ambel ve Ebu Ubeyt gibi birçok imam bu konuda icma olduğunu söylemişlerdir diyor i̇bn Kesir. Yine Tövbe suresindeki ayette bu ayet imanın artıp ve eksildiğine dair en büyük delillerdendir. Nitekim Selef ve Halef önder imamlarını çoğu bu görüşte hatta birçok alim bu konuda icma olduğunu haber vermiştir. i̇bn Hacer yine şöyle diyor Selef imanın arttığını ve eksildiğini söylemişlerdir. Son olarak Seferani diye bir alim var. Akide Akide-i Seferani diye İbn-i güzel bir şerhi var bu konuda, akide kitabıdır. Orada da diyor ki, selef alimlerinden ve eser yani hadis imamlarından kendilerine itimat edilenler şöyle demişler, iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar erkan yani azalarla ameldir, itaat ile artar ve isyan ile azalır. İşte ehl-i sünnet vel cemaatin imanın artık ve eksildiği konusundaki icma'ya dair gelen bu açık ve net olan nakillerden sonra onların bu konuda durumları tek bir söz üzere peş peşe geliyor. Dikkat edin. Hep aynı sözler gördünüz mü? Ve hepsi de bu kitapları çok büyük alimler hep kendilerinin akidelerini insanlar akide öğrensin diye akide kitaplarında zikredilmiş. Ufak ve büyüklü olarak. O akide kitapları aslında çok büyük değil. Yani ufak der, büyük derken şöyle ufacık kitap, belki 10 sayfa, 15 sayfa kitapları var. Hep akide kitapları. Şimdi buna dair böyle çoğunluğun nispetine yani sahabeyi, tabiini, tebeini, tabiini böyle hepsini içine alan görüşlü sözler olduğu için bunu öncelikli zikrettim. Bundan sonra tabi sahabenin sözlerinden başlanacak. Sahabenin sözleri, tabiinin sözleri ve Büyük imamlara kadar gidecek bu. Ee, tabi bunu artık fazla uzatmaya da gerek yok. Biz birkaç sahabeden söz nakledeceğiz. Bu akşamki dersi bitireceğiz. Ondan sonra ya bunu uzatırız ya da imanla alakalı başka bir konuya geçeriz. İmanla İslam arasında ilişki var ve imanda istisna meselesi var. Bu da önemli bir mesele. Bu meseleleri teferruatıyla inceleriz. Önemli olan burada e, meseleleri böyle düşünerek, teferruatlı inceleyerek götürmek ki hani bunu okuyup geçme değil. <gülüyor> Çünkü tekrarını yapıyoruz, irdeliyoruz, ilim ehlinden nakillerle anlamaya çalışıyoruz. Bunu yakalamak zaten dersin amacı da bu. Biraz da bunun yanında ezber olsa çok hoş olacak. Sahabe, tabi'in ve diğer bazı alimlerin de bazı sözlerini sırasıyla zikredilir. Hemen buradan üç tane sahabenin sözünü zikredeceğiz bu akşam. Bunlardan birincisi Ömer radıyallahu anhü'dan. Diyor ki Ömer radıyallahu anhü, Kāna umru mimmā ya'khudhu biyadir rajuli wa-rajulaini min aṣḥābihī wa yaqūlu Kum binā nazdābu Ömer radıyallahu anhu diyor ki arkadaşlarından Ömer radıyallahu anhu kendi arkadaşlarından bir veya iki kişinin ellerinden tutar şöyle der Kalkın imanımızı arttıralım Bu söz İbn-i Ebi Şeyben'in musennafından tutun. Akide kitaplarına dair Acur-i Neşer'i'ye, İbn-i Ebi Şeyben'in o iman bölümünde ayrıca iman kitabı. İbn-i Battan, El-Ibane Hallelun Sünnesi, La-Lakai Şerhul itikat Beyhaki şuaybül i i̇man gibi kitaplarında geliyor. Tabi burada Ömer radıyallahu anh'dan hazır e, <gülüyor> bin Hüveyş diye bir... E, şey var. Ondan, onun arasında bir kopukluk var. Onun dışındaki raveleri sikadır diye. İnkıta var bunun içerisinde. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle de diyor. O da diyor ki iclisu بِنَا نَزْدَادِ imanen ee, Bizimle oturun, imanımızı arttırın. Arttıralım. Yine Abdullah İbni Mesud şöyle dua ederdi. Zidni imanen ve اِيْمَانًا ve وَفُقْحًا Allah'ım imanımızı arttır yakinimizi arttır ve fıkhımızı arttır bu da Abdullah İbn-i Mesud'dan geliyor bunlar sahih senetle Elbani ve Hafız i̇bn Hacer'in sahihlemeleri var hemen hemen aynı kaynaklarda hepsi yine son olarak Muaz i̇bn Cebel'den diyor ki o e, iclusu bina bizimle oturun bir saat iman edelim yani تعالى, yani yüce Allah'ı zikredelim. Neyse bitiyor. Burada bakın son olarak zikrettiğim var ya bizimle bir saat oturun ee, iman edelim. Bir saat oturun iman edelim yani yüce Allah'ı zikredelim. İbn-i diyor ki Muaz radıyallahu anh'ın bu sözü imanın artıp eksilmesine açık bir şekilde delildir. Çünkü bu söz imanın kendisi yani aslı yani burada şimdi gelin iman edelim diyor ya burada İclusu bina nubminu. gelin bizimle oturun nubminu. iman edelim yani biz kafiriz gelin iman edelim demek değil diyor bu imanın aslı Demek değil diyor. Bu söz imanın aslı kendisi şeklinde anlaşılmaz diyor. Zira Muaz zaten mümin bir kişiydi diyor. i̇bn Hacer. Dolayısıyla bu sözle Allah'ı zikrederek imanını arttırmayı kastetmiştir diyor. Tamam mı? Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Oraya kadar geçmiştir. <gülüyor>